Merhaba, hoş geldiniz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yanına hoş geldiniz. Benim adım Ekin Uhri, İstanbul Sesi 10. sınıf öğrencisiyim. Bir Açık Radyo Dinleyicisi ve Destekçisiyim. Ee, ben de Ekin'in babası Mehmet Uhri. Açık Radyo Dinleyicisi ve Destekçisiyim. Birlikte bu Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında hem e, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşmak hem de Radyomuza destek vermenizi bekliyorum. 0212 alan koduyla 3434141 numaralı telefonu arayarak ya da açıkradyo.com adresinden destek olun ikonunu tıklayarak radyomuza destek olabilirsiniz. Belki numarayı Ekin bir de kendisi tekrarlamak ister. 0212 alan koduyla 343414141. Ya da açıkradio.com adresinden destek olma düğmesini tıklayın. bize desteklemek istiyorsanız. Sayın dinleyiciler, kuşkusuz geçtiğimiz yüzyılın en önemli keşiflerindendir radyo. Sesin kaydedilmesi ve aktarılması ile iletişimin giderek hızlandığı yeni bir toplum modelinin habercisidir. Aynı dönemde keşfedilen gramofon, pikap, kaset çalar ve hatta cd çalarlar demoda hale gelip ortadan çekiliyor olsa da radyonun saltanatı devam ediyor. Televizyonun yaygınlaşmasının radyoya olumsuz etki edeceğini bekleyenler yanıldı. Radyo tüm gücüyle ayakta durmakta ve internet üzerinden de yayın yaparak tüm dünyaya artık ulaşabilmekte. Peki radyonun bu gücü nereden geliyor? Görselliğin ve görünür olmanın hemen hemen her şeyin önüne geçtiği bir çağda görünmediği halde sadece ses aktaran bir yapı nasıl yıkılmadan ayakta kalabilmektedir? Radyonun gücü dinlediğimiz programa dinleyicilerin hayal gücünün katılmasını da sağlayıp öznerlik hissi verebilmesindedir. Sizler şu anda bizim seslerimizi duyuyorsunuz, sözlerimiz size ulaşıyor ve bu arada belki de konuşanların nasıl birileri olduğunu hayal ediyor, ses tonumuzdan sarışım veya kumral olup olmadığımızı çıkarmaya uğraşıyorsunuz. Radyoda sözlerimiz size doğru akarken ses tonumuz, vurgulamalarımız, kullandığımız sözcükler, Ulaştığı noktada her dinleyici için küçük farklılıklar içeren etki doğurabiliyor. Televizyonun yaptığı gibi her şey tüm görselliğiyle hayal gücünüzden hiçbir şey katmanıza gerek olmadan sunulmuyor. Radyoya hayal gücünüz de katıyorsunuz. Radyo dinlemek bu anlamda bir tür kitap okumaya dönüşüyor. Her şeyin herkesin birbirine daha çok benzediği günümüz dünyasında hayal gücümüzü kullanarak kendi varlığımızı ve öznelliğimizi bize hatırlatıyor. Sevgili Ömer Madın'ın her sabah merhaba herkes veya kapanışta söylediği hepinize günaydın sözleri sözlükteki karşılıklarına göre açık radyo dinleyicileri için uzunca bir süredir çok daha öznel anlamlar taşıyor. Daha önce dinlediğimiz ve kendimizde yer eden eski programları hatırlatıp o sabah bizi yine kendimizle kendi öznelliğimizle buluşturan bir hatırlatma öğesine dönüşebiliyor. Radyonun hayal gücünü harekete geçiren bu gücünü gösterebilmek amacıyla şimdi sizlere bir yaprak ve su damlasının öyküsünü anlatacağız. Anlatı sırasında her bir dinleyicinin kendi öznel yaprak ve su damlasını hayal edeceğine, her birinin öznel küçük farklılıklar taşıyacağına ve dahası sadece bir yaprak ve su damlasının bile dinleyiciler için çağrıştırdığı anılar üzerinden kendilerine doğru küçük yolculuklara yol açabileceğini göstermek istiyoruz. Öykünün bitiminde çalacak olan parçayı anons, özellikle anons etmiyorum. Çok iyi hatırlayacağınız ve sizde de aynı şekilde benzer e, yolculuklara yol açabilecek bir, e, bir film soundtrack'i olduğunu sadece hatırlatmak isterim. Radyonun gücünü bir kez daha o şarkı ile birlikte tekrar hissedeceksiniz. Tam yeri kızıldan sarıya dönüyor, ortalık ağırıyordu. Yaprak... Üzerindeki irice su damlasını fark etti. Rahatsız olmuştu. Uzun uzun su damlasını süzdü. Sen yağmurla mı geldin yoksa sabah çiğ misin diye sordu. Su damlası soruyu anlamadı. Bilmem ki ben de diğerleri gibi geldim. Nereden geldiğim, kimlerden ne olduğum çok mu önemli? Öyle veya böyle buradayım işte diye yanıtladı. Yaprağın rahatsızlığı daha da arttı. Habersiz geldiği yetmiyor, bir de ukalalık ediyor diye söylendi içinden. Önemli olmaz olur mu? Yağmurla geleninize eyvallah. Onlar bir sonraki yağmurla bir araya gelip edebiyle akıp gitmesini bilir. Sabah ise gitmez. Öylece güneşin yükselmesini bekler. Gecenin nemi sabah çiğ olup inmişse gün güneşli geçecek demektir. Güneşi beklemem seni neden rahatsız ediyor? Anlamadım. Sana göre hava hoş su damlası. Güneş yükselip pısınacaksın. Dahası bir mercek gibi güneşi olduğun yere toplayıp yakmaya başlayacaksın. Canı yanacak olan benim. Ama bu benim seçimim değil. Hepimiz aynı suyun damlalarıyız. Gökten veya yerden geldiğimize göre mi ayırıp kötülüyorsun bizi? Hem güneş çıkınca az sonra buharlaşıp yok olacak olan benim. Sen bu güzel günü yaşamaya devam edeceksin. Ne tatlı canım varmış. Söylemesi kolay. Ol olanca ağırlığını senin sırtımda taşıdığım sapımı esnettiğin yetmedi, bir de canımı yakacaksın. Sen gitsem bile düştüğün yeri ne kadar uğraşsam iyileştiremiyorum. Orada sarı, sarı bir nokta kalıyor. Üzerindeki sarı noktalara bakılırsa hayli iz bırakmış bizimkiler. Fena mı? Bakıp bakıp bizi hatırlarsın. Buharlaşıp yoğunlaşıp kısa süreliğine yeryüzüne geliyoruz. Artık kimi neye nasip olursa. Sonra yine aynı döngü. Hemen her zaman böyle iz bırakma şansı da bulamıyor. Akıp gidiveriyoruz. Bizi olduğu gibi kabul etsen, şu kısacık ömrümüzü tadıyla yaşamamıza fırsat versen ne olur? Acımasız olma. Yaprak bu sözlere cevap vermedi. Su damlası tüm ve ile yaprağı tekrar konuşturmaya çalıştı ama sonuç alamadı. Güneşin ilk ışıkları su damlasının içinden geçip yaprağın yeşilin üzerinde ışık tayfı oluşturdu. Ortaya çıkan renk düğmbüşünü gören kuşlar keyfe gelip şakımaya başladı. Yaprağın hoşuna gitse de belli etmedi. Güneş yükselip su damlası ısınmaya, ısındıkça küçülmeye başladı. Canı yanan yaprak dişini sıkıp ses çıkarmamaya çalışsa da başaramadı. Kuşlardan yardım istedi. Kuşun kanat çırpması yaprağın serinlemesine yetti. Çiğ damlası geride küçük bir sarı bir nokta bırakarak bir süre sonra gözden kayboldu. Aradan aylar geçip sonbahar geldiğinde bizim yaprak tam kurumadan sert esen rüzgara kapılıp toprağa düştü. Yağmur yağsa da biraz daha hayatta kalabilsem diye bekledi ama olmadı. Güneş vurdukça kenarları kıvrıldı, kuruyordu. Gece esen o kuru rüzgar kurumayı daha da arttırdı. Sabaha göremem diye düşündü. Bitkin bir haldeyken sabaha karşı beni hatırladın mı diye bir diyen bir sesle gözlerini açtı. Buradayım, iz bıraktığım yerde, arkadaşlarımı da getirdim. Kızıp söylendiğin sabah çiğini nasıl hatırlamazsın diye üsteledi. Yaprak sesini çıkarmadı. Çiğ damlaları sayesinde biraz canlanmıştı. O gün canını yaktım diye kızmıştım bana. Ama bak bu sarı nokta olmasa seni diğerlerinden ayıramayacaktım. ''Gidiyorum su damlası. Ağacımdan koptum, gidiyorum. Seni kıskanıyorum. Ne yapıp edip geri dönebiliyorsun? Bense bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Geldiğine sevindim ama güne çiviye başladığımıza göre bugün de yağmur yağmayacak. Az sonra yükselen güneş, önce seni, sonra içimde kalan son canı alıp götürecek. Götürecek elbet. Ben de buharlaşıp gideceğim. O zaman ne yapmamız gerektiğini biliyor olmalısın.'' Bir süre doğan güneşin oluşturduğu renkleri izlediler. Sonra su damlası yerini alıp güneşin ilk ışıklarını sararmış yapıların üzerinde renk tayfını gösterecek biçimde içinden geçirdi. Oluşan renk cümbüşünü gören kuşlar yine neşeyle şakımaya başladı. Birbirlerine son kez baktılar. Sabah esintisinin yaprı havalandırması ile su damlası daha fazla duramadı, yuvarlandı. Arkalarında kuşların neşeli seslerini ve kanat çırpmalarını bırakıp gözden kayboldular.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 Radyo dinleyici desteklerini bekliyor 0 212 alan koduyla 343 41 41 0 212 alan koduyla 343 41 41 Hatırladınız değil mi? Lavita Ebella Yaşam Hayat Güzeldir filminin soundtrack'i Nicola Piovani'nin bestesi İşte radyo böyle bir şey dostlar Radyo bizi alıp diğerlere götürür. Sadece bir sesle bile o izlediğimiz ve çoğumuzun beğeniyle izlediği içimizde burukluk bırakan bir filmi bile hatırlatabilir Gerçekten kendi hayal gücümüzle yaratırız bunu ve radyo bize kendi varlığımızı hissettirir. Açık radyo hele hele açık radyo böyle insanların öykülerin birbirine karıştığı, birbirine benzediği e, ve giderek her şeyin herkesin birbirine benzemeye başlayıp tek tipleştiği bir dünyada farklı öyküler sunabilen, farklı insanları tanıştırabilen bir radyo olarak e, hayatta durmalı ve hep açık kalmalı. Bu yüzden dinleyicilerimizden destek olmalarını bekliyoruz. 0 212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefondan ya da AçıkRadyo.com adresinden adresindeki destek olun ikonuna tıklayarak bir yayına, bir saatlik yayına 120 liralık veya yarım saatlik bir yayına 60 liralık katkıda bulunmanızı bekliyor. AçıkRadyo tekrar dinleyici destek sekatını hatırlatıyorum. 0 212 343 41 41 ya da açıkradio.com adresinden destekolum düğmesini tıklayabilirsiniz. Yine Nicola Piovani'den, yine aynı filmden bir şarkıyla devam ediyoruz. Bir besteyle. Signore Principessa. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yanındayız. 0212 343 4141 numaralı telefondan ya da açıkradyo.com adresinden desteklerinizi bekliyoruz. Açık Radyo bahar şenliğinde nesiller arası yolculuk olarak planlanan bu programa gelmeden önce babam ve ben özgürlük algısı üzerinde düşündük ve her iki nesil arasında özgürlük algısı konusunda farklılıklar olduğunu gördük. Tüm bunlar birkaç yıl önce açık gazetede değinilen küçük bir haber ile başladı. Ege Üniversitesi'nde 1981 yılında yapılan bir anket, 25 yıl sonra aynı üniversitenin öğrencilerine tekrar uygulanmıştı. Ankette sevgi, aşk, kariyer, para, aile, özgürlük, vatan, millet gibi kavramların önemlilik sırasına göre sıralanması isteniyordu. Haberde... 1981 yılında önem sıralamasında birinci sırada olan özgürlüğün 25 yıl içinde 8. sıra yenmesine karşılık başlangıçta 8. sırada olan paranın ilk sıraya çıkmış olmasına dikkat çekiliyor. Kavramlar ve değerlerin bir tür alt üst oluşuna işaret ediliyordu. İşte bu haberden yola çıkarak iki nesil arasında özgürlük kavramına yüklenen anlamların farklı olabileceğini düşündük. Sizleri bilemem ama benim çağdaşlarım Arkadaşlarım, yaşıtlarım, özgürlüğü, bilgiye, iletişime açık olup kendini özgürce ifade edebilmek olarak görüyor. Halbuki büyüklerimiz bizden önceki nesil bir şeyleri değiştirebilmek için eyleme ve harekete geçebilmenin önünde engeller olmamasını özgürlük olarak kabul ediyor. Evet, işte böyle bir nesil çatışması yaşıyoruz. Aynı çatı altında bile bir baba kız özgürlük konusunda bir noktada anlaştık bir noktada anlaşamadık. Geçmişin özgürlük düşkünü, eylemci ruhunu taşıyan bizler günümüz gençlerini özgürlüğünü yitirmeye yatkın, pasif ve hatta ap apolitik olarak görme eğilimindeyiz. Yani bunda da çok e, büyük bir haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Gençler ise eyleme geçmeden önce fikirlerini doğru anlaşılır ve özgürce ifade edebilmeyi özgürlüğün başlangıç noktası olarak görmekteler. Bir tarafta eyleme geçmeyi özgürlük addeden, öbür tarafta da öncelikle kendini doğru ifade edebilmeyi ve etkim ifade edebilmeyi özgürlük olarak kabul eden bir nesil çatışması yaşadığımızı fark ettik. 1981'de ülkenin tümüyle dünyaya kapalı dev bir hapishaneye benzediği döneme göre günümüz iletişim ileri, teknolojileriyle, Özgürlük beklentisinin yerini bir tür normalleşmeye bıraktığını Bu nedenle özgürlüğün önem sıralamasında geriye düşmüş olabileceğini de düşündük kızımla Nesiller arası bu görüş alışverişinde Geçmişin eylemci özgür ruhunun kendini ifade edebilme ve bunu topluma aktarabilmede sınırlı kaldığını iletişim kanallarının özgür olabilmesinin beklenen dönüştürücü kitlesel eylemlerin itici gücü olabileceğini de Arap Bahri ile gördüğümüzü düşündük Hatta Occupy eylemlerinin bu anlamda bu şekilde okunması gerektiği üzerinde uzlaştık. Nesiller arası bu düşünce alışverişinde geçmişin eylemci ruhunu taşıyan açık radyo çalışanlarının radyoyu bir özgürlük kanalı olarak görüp kullanırken esli, eski eylemci arkadaşları tarafından da oturup konuşmaktan başka bir şey yapmıyorlar diye eleştirilmiş olabileceğini bile düşündük. Yani bu da bir nesil çatışması ama sonuçta Baba kız geldiğimiz noktada özgürlüğün sadece eylem ya da sadece fikirsel düzeyde değil her ikisinin bir arada olabildiği bir düzeyde etkin ve dönüştürücü olabileceğine inandık. Tüketim toplumu ile şekillenen tek teknikleştirme eğitiminin eğiliminin baskın olduğu bir dünyada açık radyon düşüncelerin özgürce paylaşırdığı platform işlemi görerek insanlardan yana açık bir tavır almasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkesin yaşama öyküsünün birbirine benzediği bir dünyada farklı yaşama öykülerine yer verip onların seslerini duyurarak dünyamızı aydınlatan böylesi bir platform için destekleriniz esirgememeliyiz. Bugün kendiniz için bir şey yapın ve Açık Radyo'dun 0212 alan koduyla 343-4141 numaralı telefonunu arayarak ya da www.açıkradyo.com adresindeki destek olun ikonunu tıklayarak radyomuza destek olun. Radyomuz hep açık kalsın. Hep birlikte Açık Radyo. Şimdi e, dinleyicilerim Tranquility in the Woods diye bir e, parça, bir caz parçası dinleteceğim size. E, parçanın e, ve sizlerden özür diyerek parçanın üzerinde çalarken bazı küçük açıklamalar yapacağım. Bu parçayı seçmiş olmamın nedeni e, umarım siz de takdir edeceksiniz. E, baz, bazen bir müzik parçası... Ee, özellikle Açık Radyo'da severek dinlediğimiz, ilgiyle dinlediğimiz e, Açık Gazete'nin o kavukluyla pi şeker gibi karşılıklı e, haber okuyuşlarına çağrıştırdığını düşündüğüm bir şarkı. Bir tarafta e, kontrubas çalan e, Danimarkalı bir -bas, e, bas ustası Niels Henning Orsted Pedersen. Karşı tarafta da e, bir piyano e, virtüözü bir caz piyanisti Oscar Peterson. Şimdi şöyle düşünün. E, bası kontrbası çalan Mahir olsun. Piyanoda da Oscar Peterson olsun. Ve e, Mahir'in haberi okuşu, okuyuşu okuyuşuyla gireceğiz eee şarkıya. E, haber de şöyle bir şey olsun. İşte e, işte bir Olmayacak bir olay olmuştur ve işte e, gerekli ilgili bakan bunun münferit bir olay olduğunu ve bir şekilde bunun e, suçluların cezalandırılacağını vesaire vesaire gibi derinden böyle e, aslında e, insanı çıldırtan bir haberi sakin sakin okumayla başladığını e, göreceksiniz ve daha sonra e, sevgili Ömer abinin e, konuya e, yaklaşımını izleyeceksiniz. Birlikte başlayalım parçaya. Şu anda Mahir kendini sakinleştirmeye çalışarak haberi düzgün bir şekilde okumaya çalışıyor şu anda. Şimdi Ömer abi sazı aldı. Bu işler öyle değildir diyerek sakin sakin haberi derinden işliyor. O Mahir dayanamadı. Sen öyle diyorsun ama. Yani, ya bu kadar da olmaz ki. Yani neredeyse küfredecek de tutuyor kendini. Ömer abi yine her zamanki sakinliğiyle dur hele O işin emeliyatı var Tüm detaylarıyla teferatıyla konuyu evliyat ile öncesiyle aktardım. Mahir ikna olmuş değil. Bakın şimdi. Yani bunu da mı böyle kabul edeceğiz yani? Onlar muzlaştılar. Açık Radyo Dinleyici Destek Polisi özel yayındayız. Ben Ekin Uçar, babam Mehrut, Mehmet Uçar ile beraber burada program yapıyoruz ve dinleyici destek atın tekrar hatırlatmak istiyorum. 0212 alan koduyla 343 41 41 ya da AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Evet dostlar. <gülüyor> Şarkıcının az önce çaldığımız şarkının bestecisi. Nihal yani Senink, Orset, Pedersen ve Oscar Peters'ın ne yazık ki aramızda değil. Ama yine de onlardan şarkının üzerine konuştuğum için özür dileme ihtiyacını duyuyorum. E, dinleyicilerimize kusurumuza bakmasınlar. Aslında Ömer abiler için de sürpriz olmuştur tahmin ediyorum. Umarım e, program çıkışı <gülüyor> başımıza bir iş gelmez. <gülüyor> Bilemiyorum. Bu arada tekrar bir hatırlatmada ihtiyacım var. Bakın bugün radyonun hayatımızda nasıl bir yere işgal ettiğini ve nasıl bize kendimizi hatırlattığı üzerine konuşmaya çalıştık. Açık radyonun özellikle özgürlüklerin tartışıldığı ve özgürlüklerin üzerinde özellikle durulduğu, giderek tek tip tek tipleştirilmeye çalışılan bir dünyada. Bireysel özgürlüklerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Bağımsız bir radyo olarak kalabilmesi için Dinleyici desteklerine ihtiyacı var Bugün radyo için destek istiyoruz ama Bu istediğimiz destek kendimiz için, hepimiz için Bugün kendiniz için bir şey yapın ve Açık Radyo'nun 0212 alan koduyla 343-4141 numaralı telefondan radyoyu arayarak Destek olun ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da destek olabilirsiniz. Radyomuz hep açık kalsın ve hep birlikte bu radyo ile birlikte özgürlüklerimizi hatırlayalım ee, ve kendi öz yaşam öykülerimizin farkında olalım ve birlikte, hep birlikte açık bir dünyaya, özgürlüklerin olduğu bir dünyaya, insanın insanca yaşadığı bir dünyaya ee, merhaba diyelim Umutlarımız hiç tükenmesin Ben Mehmet Uhri Çalan telefonlar da memnuniyet veriyor gerçekten ee, Radyomuza e, bu dinleyici destek projesi bittikten sonra da destekleriniz devam edebilir Bu e, özellikle internet üzerinden de destek olunabiliyor e, Yalnız bu haftayla sınırlı değil Özellikle vurgulamak istiyorum ...eğer böyle bir radyonun varlığından... ...ve böyle bir radyonun hayatınızdaki yerinden... ...kendinizi sorumlu hissediyorsanız... ...destek olmanızı bekliyoruz. Evet ikinci söyleyeceğim... ...programı sen kapat. Dediğimiz gibi... ...tüketin toplumuyla... şekillenen bu tek tipleşmeye... ...biz karşı çıkmak istiyoruz ve... ...özgürlüğün... ...hem eyleme geçmek... Hem de e, öncelikle düşüncelerini çok rahat bir şekilde herkese ulaştırabilmek olduğunu düşünüyoruz. Sonra da eyleme geçmenin de bu ikisinin beraber birlikte özgürlüğü e, oluşturduğunu düşünüyoruz. Ve e, Açık Radyo'nun da Sesimizi dile getirmek için çok önemli bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle dinleyici destek hattımızı ben size tekrar hatırlatmak istiyorum. 0212 343 4141 ya da açıkradio.com sitesinden destek ol düğmesini tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bizim sesimizi duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz.